melamet haliyle melamet makamını ayırmak lazım. Çok kimse bu makamda halini kaybeder dediği hal budur işte. Eğer bu yaşantıyı gerçek olarak idrak edemez de nefsaniyetinden ortaya koyar ise buradan aşağıya düşer kendini hep, hep o hal içerisinde zanneder fakat bir daha onun iflah olması da mümkün olmaz. Çünkü net beşeriyetini yaşayabilir. Eğer beşeriyetini gerçekten yaşayabilse ibadetine dönecek. O yolla kurtaracak kendini en azından. Fakat ibadete de dönemez. Hakkani hayatında yaşayamaz. İşte bunlardan daha pervuşan bir varlık da düşünülemez. Allah korusun. Havaya kayar. Salih bu makamda kalır, ileriye geçmeye çalışmazsa kemale eremez, irşat edemez, hakta kalır, halka dönemez. <gülüyor> Dediği ayağı kayanların grubu değil, burada gerçekten burasını, e, burası fenafillah'tır. Fenafillah'ın da hali vardır, makamı vardır. Eğer fenafillah makamına ermiş olan bir kimse, bir kimsenin buradan ayağının kayması diye bir şeyde söz konusu olmaz. Eğer gerçekten bu vakanın sahibi ise ayağa kaymaz ve dilediğini yapar. Varlığının katresini deryaya bırakıp başsız ve ayaksız olur. İşte kendi diye bir şey kalmaz ortada. Fena fillahın hükmü nedir diye sorarlarsa birinci hüküm tepki sıfır. Yani bir kimsenin fena filahta mı yoksa daha aşağılarda mı nerede olduğunu anlamak isterse kişi bir iki onunla konuşsun veya biraz ona ters şeyler söylesin kızdırsın kızdırsın falan Ha hani ne derler insan kızdığı andaki halidir gerçek hali insanın yani ilk tepkisidir yani karşıdan gelen bir duruma bir hadiseye gösterdiği ilk tepki onun yaşantısıdır ...yaşadığı haldir. Eğer bir tepkisi varsa herhangi bir hale karşı... ...o daha bal gibi kendindedir ve beşeriyetiyle yaşamaktadır. Çünkü varlığı vardır ve ok hedefine saplanıyor. Hedefe saplanması dolayısıyla da acı meydana getiriyor ve tepki süre geliyor. Eğer o halde beden kaydı kalkmışsa... ...varlığı kalkmışsa ona ne ok ulaşır... ...ne kılıç ulaşır, ne kurşun ulaşır, ne söz ulaşır. Ulaşamaz çünkü. Onun etrafında öyle bir kalkan vardır ki, o kalkan hepsini tutar, ona ulaşması mümkün olmaz. Kimsenin ulaşması mümkün olmaz, değil lafın sözü. İşte fena fillahın, <gülüyor> fena fillah yaşantısının özelliği tepki sıfırda olması. Ölmüş olan bir insan tepkisi olur mu? En azından böyle düşünelim. Evet. Başsız ve ayaksız olur dediği bu. Başsız olur, düşünce boyutunda bir şey bulamaz. Ayaksız olur, bir yere gidemez. Yani kendine az bir fiil ortaya koyamaz. Bir hedefi yok. Yani. Hedefi yok. Ne alemden ne de Adem'den haberi vardır. Burası da çok mühim işte. Öyle bir hale gelmiş ki artık alem diye, Adem diye, varlık diye bir sorunu kalmamış. Böyle sorunu kalmamış olan bir mahal, dilediğini dilediği gibi yapsak kim ne diyebilir? kime ne gerekir? Çünkü onda bu yapılan fiillerin hiç hükmü yok durumundadır zaten e, yok olan bir şey yapsan olur yapmasan olur. Ama biz onu dışarıdan perdelili hükmüyle seyrettiğimizde, i̇şte, günahkar deriz, mürted deriz, işte kahr olsun deriz, bunlar ne deriz? Ama o bizim dememizdir, bizim bizim dememizde ona hiçbir şey ulaşmaz, hiçbir şey lazım gelmez. O kendi hayatını zaten yaşar. <gülüyor> Ayrıca, yani alemden ne de Adem'den haberi vardır. Ayrıca herhangi bir şeyden züht yoluyla da kaçınmaz. züht takva denen şeyler, oraya gelinceye kadar gerekli olan, ihtiyaç duyulan hallerdir. Züht, Zahid'in zühtü, <gülüyor> muttakinin ittikası, takvası, belirli bir hale, düzeye gelinceye kadar yapılan çalışmalardır, aşamalardır. Niçin züht yapar insan, zahidlik yapar? Ahirette bir menfaat temin etmek için ibadet eder. Niçin takva bazı şeylerden kendini men eder, sakınır? Onun karşılığında ahirette bir şeyler kazanmak için. Dolayısıyla beşeri varlığını menfaat temini içindir. zürt ve takva aslında buna dayanır. Ama bunun iki yönü var. Tabii buna dayanan dayanır. Bir de menfaatsiz bu işleri yapan vardır. İşte menfaatsiz bunları yapan ancak zaten o yolda seyrini yürütür ve bunları yaptıktan sonra onlara ihtiyacı kalmaz. İstanbul'a gelmiş, Ankara'ya gelmiş bir kişi, trene binmiş İstanbul'a Ankara'ya gelmiş. İstanbul'da gidecek e, Rezumur'un Çankaya'daki köşküne, treni de köşke alır götürür, trenle birlikte girer mi oraya? Tren istasyonda kalır, onun yeri oraya kadar getirmekte. Ondan sonra arabaya biner daha küçük vasıtaya. Arabaya bindikte o da kapıya kadar getir, o da biter orada. Ondan sonra yanındaki işte Yaveri gelir ondan birlikte giderler. Kendi gider ama başkası gideriz. Şeratın emirleriyle dahi kayıt altına giremez. Girmez demiyor, giremez diyor. Sözdeki incelik var. Girmez dese o, o, o Girmez şey, dese kendi varlığı evet. var, o varlığıyla girmiyor demek evet. ki bu da olmaz. O zaman ha, girmez mi? diye bir kayıt kol olmaz. olmaz. Evet. Girmez kaydının olduğu yerde mutlak girer var, kaydı vardır, evet. kaidesi vardır. Giremez, giremez çünkü varlığı yok ki ortada. Neye girsin, nasıl girsin? Kendince bir isteği yok yani. Ki, kendi yok ki, evet, yani isteği, isteği olsun. olsun. Fenafillah, yani Allah'ta yok olma denilen bu makamı dahi bırakıp geçmek ve terakki ederek bakabilah denilen Allah'la baki olmak mertebesine ermek gerekir. Bundan sonra da fenafillah, yani hakta fani olmak, yok olmak diye belirtilen bu makamın ismi fenafillah, hakta fani olmak. Yani kendi yokluğunun, hakkın varlığının mutlak olarak çıkması bir kısmının çıkması, bir kısmının çıkmaması şekliyle değil. Mutlak olarak o varlıkta hakkın tasarruf ettiğinin ortaya çıkması. İnsan-ı Kamil'e diyor mu? İnsan-ı Kamil'in başlangıcı olur. Çünkü insanı Kamil olabilmesi için üçüncü seferi yapması lazım. Şimdi burada daha henüz her ne kadar hak, kendi varlığını idrak ettiği hak olarak yaşıyor ise de, Görevi yoktur, vazifesi yoktur. Yani, yani orada eksikliği var. Bekabilah da olması lazım. Tabi Bakabillah'a geçecek. Evet. Fena evet. da Fena da Bakabilah'ı da birlikte yaşayacak. Evet. Dilerse fena fillah hükmüyle ortaya gelecek. Dilerse bakabilah hükmüyle ama o üçüncü seferde açıklanacak, anlatılacak yerdir. Şimdi biz burada böylece bunu toparlayarak keselim. Bu makamı dahi bırakıp geçmek ve terakki ederek bakabilah denilen Allah'la baki olarak mertebesine olmak mertebesine Allah'la baki olmak mertebesine. Şimdi daha evvel Allah'ta fani olmaktı. Şimdi burayı ayıralım. Birisi Allah'ta fani olmak yok olmak yani. Yani kendi varlığının ortadan kalkması, hı hı. o varlıkta mutlak olarak hakkın tasarruf etmesi, hı. kendi yokluğunun ortaya çıkması. Hı. Bakabillah ise hı. bunun bir üstündeki aşama tekrar kendi varlığını bulması. Fenafillah ile bakabillah arasında fark bu. Fenafillah'tan öldü, öldü tamamen yok oldu. O halde hak var. Ya, ya karıştı. karıştı de diyebiliriz. E, e, e. Fakat bakabillah da o ölen o ölen öldü gitti gitti, gitti o artık bir daha geri dönmesi mümkün değil evet. o yoktu zaten yoktu yani yok. Yok. ve yok oldu gitti. Tamam. Ama yine ortada bir varlık var peki o ne? Allah'ın la Allah yani, lafayı. Allah Allah i̇şte gerçek kişiliğini buldu yani eski izafi vardı ortadan kalktı gerçek kişiliğini, gerçek Allah'lığını buldu ve onunla tekrar aşağıya inip tekrar kendilerini tanıtma yolunda kendi kendine görev aldı. Yani fenafillah kişi yok. Vakabilillah kişi var. Fakat kişi olarak değil. Kişilik bile ortada. Değil. Allah'ın varlığıyla Allah'ın varlığıyla var. Allah varlığı var. Fenafillah Allah'ın varlığı var, Hakk'ın varlığı var. Orada kişiden artık bir fiil çıkmıyor. Ama vaka da kişi var ama kişi olarak değil. Kişilik hükmü ortadan kalkmış. Hak kendi kendine seyrinde. Fiiller aleminde seyrinde. Yani ben gördüm, ben diye. Yaptığı gibi. Yaptım. Ben, ben yaptım. Yaptım. Onu artık onu gören abam söyler. Ben onu gördüm, yaptım diye. Onun görmüşü yok. İşte işte buradaki onun ben dediği gerçek benliğiyle söylediği evet. inniyeni Allah'taki evet. ben Allah'ım yani gerçek benim dediği benlik ile bu fiiller âleminde ki ona göre bu zat âlemidir. Fiiller âlemi dediği bize göre fiil âlemi olan ona göre zat âlemidir. Çünkü zatın varlığından başka bir varlık yoktur. Hangi mertebede bahsedilirse bahsedilsin o zatın varlığı hüviyeti mutlakadır. Dolayısıyla işte Bakabilahtaki yaşantı da böylece sürer gider. Bunları böyle <gülüyor> kolayca konuşuyoruz ama Allah yaşamını da idrakini de hepimize nasip etsin. Ve bu bunun bir üstündeki halden bahsederken geçmişler diyorlar ki evet. melamet halinden söz edilmez diyorlar. Yani oradaki yaşantı şahsa mahsus bir yaşantıdır. Bundan söz edilmez ama işte geri geldiğinde tabi mahal zaman zemin müsait olduğunda işte kenarından köşesinden biraz bahsediliyor ki bu bahsedilenler onların halinin trilyonda biridir evet. ikisidir, üçüdür, beşidir işte inşallah Allah hepimize gerçekten kendimizi bulma yolunda çalışmalar ve başarılar Amin. İnşallah lillahi'l-fatiha genelde, ruhlar hakkında bir bilgimiz vardır. Genelde ruhlar hakkında bir ruhlar bilgimiz, hakkında bilgimiz vardır. Ruhlar hakkında bir bilginiz vardır. Nedir o bilgimiz? Cenab-ı ezelde ruhları yarattı, mane aleminde, belirli bir yerde onları bekletiyor ve dünyada sıraları geldikçe, bedenlerin içerisine ruhları koyuyor ve dünyada seyran ediyor, gezdiriyor. Bu böyle bilinmekle birlikte, yani e, Müslümanlara kolay anlaşılması için yapılan bir izahtır. Aslında yani gerçekten böyle bir olay yok. Ezelde Cenab-ı Hak ayrı, ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ruhları belirli bir ruhlar olarak ruhları yaratmış değil. Kişiler peki nasıl meydana geliyor bu kişilerin ruhları dediğimiz, kişilik ruhu dediğimiz şey nasıl meydana geliyor? İşte kişinin cesediyle ruhu aynı anda birleşmek yani ikisi birbirinin aynı olmak suretiyle meydana geliyor. Biri bir başka yerde, biri diğeri bir başka yerde meydana gelmiyor. Ama ruh yok mu? Ruh var. Fakat ruhu külli isminde genel anlamda bir ruh var. Bu ruhta parçalanma, bireyselleşme isim alma, izafetleşme diye bir şey yok. Yani falanın ruhu, filanın ruhu kişiler, kişilik hükmünde olan ruh değil. Bu kişilik ruhu, bireysellik ruhu ancak anne karnında meydana gelmeye başlıyor. Kişinin cesediyle birlikte. Şimdi nasıl oluyor? 120. güne geldiği zaman 120. güne geldiği zaman o süreye gelinceye kadar ana ruh ruh dediğimiz ana ruh o ceninde bir beyin meydana getiriyor ruhun tesiriyle ruhun oraya nüfuzu ile hayatiyet başlayacak çünkü orada, orada bir beyin meydana geliyor 120. günde bu beyin faaliyete geçecek hale geliyor. Yani kendinde belirli güçler oluşuyor, manyetik saha oluşuyor ve faaliyete geçmeye başlıyor. Bu seferki faaliyeti kendi bedenini meydana getirme yolunda oluyor. Şimdi ruh ruhkilli dediğimiz genel ruh ana rahminde bireysel ruh, bireysel varlığın beynini meydana getiriyor. Bundan sonraki devrelerde kendinde alıcı gücüyle, genel ruhtan gücünü alıyor, enerjisini alıyor ve bedenini yaymaya başlıyor. O beyin öyle bir faaliyette çalışıyor ki, o 120 günlük çocuğu kendinden haberi var mı? Yok. İlahi kudret orada öyle bir faaliyette oluyor ki, üstten aldığı, yani genel ruhtan aldığı enerjiyi, gücü, manyetik alanı kendine yaymaya başlıyor. Kendine yaymaya başladığı zaman uzuvları olgunlaşmaya başlıyor. Neticede dokuzuncu ay kusur günde uzuvlar tamamen olunca, tamama erince ne oluyor? O çocuk artık orada duramaz hale geliyor ve dışarıya çıkıyor. İşte kişinin birimselliği, kişiliği anne karnında yüz günden itibaren başlıyor. İşte orada ruhu da, bedeni de birlikte meydana geliyor. Ruhu külli vasıtasıyla o kişinin beyni meydana getiriliyor. O beyin de vücudunu, sahhalarda meydana getiriyor. Dolayısıyla bulunduğu yer dar geliyor çünkü gelişme halinde. Ve oranın işi de bitmiş oluyor artık çünkü e, olması gerekli iş oldu ve bireysel varlık meydana geldi. ...ve yaşamını sürdürüyor. <gülüyor> i̇şte oraya gelecek <gülüyor> şimdi. Esas anahtar orada zaten. <gülüyor> i̇şte bizim hep eksikliğimiz bu. Kur'an ve ayetleri sadece zahir... ...duruma göre, tatbik ederek... ...aslıdır zannederek yaşıyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in maddi ve manevi... ...yani batın ve zahiri iki yönü var. Eğer batuni yönünü bilmezsek zaten ne Kur'an-ı Kerim'i tanıyoruz, ne kendimizi tanıyoruz, ne de peygamberimizi tanıyoruz. Bunları tanımadıktan, bilmedikten sonra da Allah'ı bilmek zaten muhal, mümkün değil. Biliyoruz, zannettiğimiz Allah denilen o varlıktan haberimizi, hayalimizde birer varlık Allah mevgulunu ortaya koymuşuz. Herkes Hepimiz kendimize göre Allah şöyledir, böyledir, kendi kafamıza göre bir Allah var etmişiz ve ilahımız o olmuş bizi. Yoksa gerçek Allah'ın varlığı hiç ne bizim düşündüğümüz gibi bir şey, bir varlık ve tahayyül ettiğimiz yani hayalimizde vasıflandırdığımız gibi bir varlık. İşte onun için nefsini bilen Rabbını bilir. Ancak kendini tanıdıktan sonra Rabbını bilmek mümkün. İşte demin konuşuyorduk. Kendini bilmezse, kendine dönmezse kişi, kendini gerçek hükmüyle yaşamazsa Rabbunu bilmesi mümkün değil. Allah'ı değil bakın. Rabb'ını bilmesi mümkün değil, ki Allah ismiyle kastedilen varlığı bilmesi hiç mümkün değil. Evvela Rabb'ı tanıyacak kişi de Rabb'ından yol bulursa Allah'ını tanıyacak. Bulabilirse eğer öyle bir varlığı daha önce, tanıyacak. Şimdi dünyaya geldi o çocuk, bu arada işte bütün burçlardan tesir alıyor, yıldızlardan tesir alıyor o saf olan beyin hangi burcun hangi yıldızın tesirindeyse o açılım onda oluyor. Daha ziyade bu tasavvur, tasavvufi göre yatkın olanların üzerinde tesirli olan e, yıldız Jüpiter yıldızıdır. Sizinkidir. Yani ikizler burzunun evet, Jüpiter, ikizler burzunun yay burzunun, evet, yay burzunun o şeysidir. Yay burcunun faaliyet sahasıdır. Yani işte bunlar daha ziyade mistizm yani iç dünyaya dönüp hayatlarını yaşarlar. Bazı burçlar vardır dış dışa dönüp hayatlarını sürdürürler. Ancak genelde bunların hayatları böyle devam eder fakat güçlü birisi bulunursa o bunların burç yapılarını değiştirebilir. Hani dualarla bazı şeyler defedilir defedilir def edilir bu haldir işte kişinin ya, o gelen tesirleri kırıcı, evet. durdurucu ve tesire karşı tesir meydana getireceği bir mahal, bir dost, bir arkadaş bulunursa ancak o şekilde kendi hükmü altında olduğu Burcu'nun tesirinden kurtulur ve daha büyük işler yapar. İşte o dünyaya geldiği zaman saf, fak, temiz olarak İslam fütületi üzerine doğan çocuk Muhiti'nin ailesinin kendisine verdiği şartlanmalarla, bilgiyle, değer yargılarıyla büyümesini sürdürüyor. Eğer bu çocuk aklı bali olduktan sonra, mükellef olduktan sonra hayatını sürdürüyorken içe dönük yaşam arzusu kendine meydana geliyor ve onu faaliyet safhasına geçirebiliyorsa... Bir müddet bu çalışmayı yapar, kendini tanımaya başlar. Yavaş yavaş yavaş yavaş kendini tanımaya başlar. Bu devrede rububiyet yani Rabb'ın ne olduğunu idrak etmeye başlar. Bunu idrak ettiğinde kendi kendine el estu bir Rabb der. Zaman, i̇şte bu ayet burada geçerlidir. O zaman, o zaman. Rabbini tanıdığı anda Neyse. ben senin Rabb'ın değil miyim Neyse. der kendi kendine. Burada olacak işler bunlar. Ezelde olan işler değil. İşte başka türlü anlatılması mümkün değil. Nasıl insanlara bir e, sahne çizilecek ve onun peşinden koşturulacak. İşte böylece bedevi e, yaşantıda olan bir bilimsel varlığa nasıl anlatsın bu kadar ince bunları? İşte ''Eles tu ben sizin Rabbiniz değil'' demesi bu düzeye gelmiş olan kişilere olan tattığı bu. Sizin diyor ben elestu değil miyim? Sorulurum. Cenabı Hak ama kendinden kendine olur o söz. Kendindeki rububiyet hükümlerini yani kendi nefsini daha doğrusu. Evet. nefsini tanıdığında bu ayetin hükmü orada geçerlidir. Bu ister, değil, yani. değil. değil. Kendi özünden Varlığına yani kendinden kendine ele subhurabüküm ben sizin Rabbiniz değil miyim demesi bu hayatı yaşayan kişilerin hepsinde bu halin ortaya çıkması kalu dediler onlar bela evet. <gülüyor> dediler. işte bu sözü gerçekten evet diyebilen kişi bu ayetin hükmü kapsamındadır bu yaşantıda. Biz bunu cevaplamalıyız. Şey. Öyledir Sen genelde. Adamlar, hedefinin gelenler, tatlından gelenler falan tamam, yani. Bir cemaat iş. Yani, toplumda olan bir şey. Yani, çocukların ayrılması gerekiyor. İşte yani. genelde öyle biliniyor. Fakat bunun latini yönü budur yani. Ezelde olan bir şey değildir. Olmakta olan bir şeydir. Eğer biz kendimizi ortadan kaldırırsak, Zaten. bugün de ezeldir, yarın evet. da ezeldir, bugün de, de ezeldir. Zaten ezelde de vardır. Ezelde de vardık ancak bireyselliğimizle değildik, genel Hı. anlamda vardık. Şöyle düşünüyor musunuz? O bir külder bir, bir, bir, bir, bir kitap kılıyor, mevcut bireysel ruhumuz, i̇şte, evet diyor, istimat kuruyor. Tamam, işte o zaman anlıyor kendi. Aslı'nın ne olduğunu o zaman anlıyor işte. Bu külli, o bedeni bireysel beyni meydana getiriyor ya o zaman ayrılıyor işte orada uzaklaşma başlıyor. Ondan, sonra, Ondan sonra, sonra feryadı figan başlıyor ayrıldığını hissettiğinde. Evet. Anladığında yani kendinin uzak kaldığını. İlk, o, olan. İşte bensin Rabbiniz değil miyim Hükmü ancak birleşme hükmünü meydana getiriyor. İlk tabi. İşte kendine tanıması Rab'bını tanıması dolayısıyla bu hitaba varsa olması ve bunu gerçek yaşanması gerekir. İşte bizlerde öyle işler var, öyle güçler var ki kullanamadığımız ve varisi olduğumuz, gerçekten sahibi olduğumuz öyle güçler var ki biz onu ortaya çıkaramıyoruz. Ortaya çıkardığımız kadarıyla kendimizi tanıyabiliyoruz. Ama çıkardığımız kadarla sınırlanmamız mümkün değil. Çünkü insan hakkın aynasıdır, sonsuzdur. Hakkın varlığında ne varsa insanda da hepsi vardır ve mevcuttur. Çünkü ondan ayrı bir şey değil. değildir. İşlenmemiş ham malzeme olarak kalıyor fakat evet. faydası yok onların işte. Ne kadar e, işletirse, yani beyin hücrelerini ne kadar açar da ve haznesini ne kadar çok doldurursa yahut mevcut olanı ne kadar çok ortaya çıkarırsa o zaman kendini o derece tanımış oluyor. Zaten buraya gelmemizden baksa kendimizi tanımardır. Kendimizin içinden bahsede bir ses duyuyoruz. Bu nerede? Fakir'e mesela bir hafta şımarma şımarma dediler. Şımarık da hayal değil bu. Kaçak, korkaklar. Öyle bir adam diyor şımarma şımarma diye bir ses kullanın, gibi, gibi de pater, gibi de olayım Olur, olur. O şimdi dıştan gelen bir ses. Şöyle olur. İşlendir, <gülüyor> <gülüyor> işlendirdi, yani işten. hayalen, dıştan o, gelmiş o, gibi. Sanırım olay tabii, ama ne kaçar? Bu zamanken, şimarmı atıyorlar. Yalnız evet. ikinci olarak dıştan da olabilir, olabilir. dıştan da olabilir. Genelde içtendir yani kişinin kendi yaşantısıdır. Evet. Ama ender olarak dıştan da olur, cinler yoluyla dıştan da olur. Ha. Yalnız bunun ııı e, duyurması şöyle bir hal neticesinde olmuştur. Bazen kişi kendinde bir açılım, bir rahatlık, bir huzur. Ha, bir huzur bulur. Kendinde biraz gerçek benlik yerine izafi benliğine kaçar. neksi Nefsi benliğine kaçar. Bu iyi güzel. Yani bunu gerçeğinden bilme, mı demesi ikaz zorluyor. Sen Ha işte. Bu e, şekilde düşünce e, Çinli tarifesinden gelmez. Rahmanidir, Rahmanidir melekiyidir. Yani, dolayısıyla kendinden de bilir. Haliyle. Ben işte <gülüyor> bu kısaca bahsettiğimiz ruh yapısı, insanların varlığı yani ruh hali yapısı böyle meydana geliyor. Yani ilerlerde ötelerde ayrı ayrı birer ruhlarımız yok. Birer şekillerimiz yok. Ancak Ayağını sabite denen bir mahal var, onu da inkar etmek mümkün değil. Ama ayan sabite denen sabit ayanlar, mahiyetler, mahiyetler de deniyor ya onda. denen şeyler aslında biz onları suretlenmiş birer varlık gibi zannediyoruz. Aslında onlar suretlenmiş, yani ruhani suretlenmiş olarak da değil. Sadece ilim. İlim mi? olarak, yani bir belirli, şekli, şemali, kilosu, kilosu olan bir şey değil. Onun için işte belki bu şeye daha çok kayılıyor ruhlar yaratıldı ezelde diye. Yani o bağlantılı yapılıyor onunla. Aslında o ilmi ilahi dediği şey, ilahi ilimdeki varlıkların suretleri diye ifade ediliyor. Ama suretleri değil. Suret dendiği zaman bir madde, bir şekil meydana geliyor hisselerle düşen demektir. İyice ne vazifeyle meydana gelecekse Sanki o bedenden ayrılan durum, sanki hani kırk ve buçuktan bir yere gitti. O zaman nereye gitmişti oldu? Yine ananın işte bir, bir yerde orada erdi, kayboldu, yeri bir doğmuşa kadar. Yoksa yani müstakilen mi bir yerlerde kaldı? Hani doğurken adet ikisi bir müstakilinde erimiş vaziyetteydi. Anakar'ın müziğiniz gibi de oluşunda, tüm de bir andaydı bir halinde hiçbir yoktu. Aslında. Yani fiziki ve maddi ya yani da ruhani bedenin durum yoktu orada. Yani şimdi ölüm halinde ne fizik olmuş? Yani bedeni terketiyor, o olmadan bir şey ediyor Şimdi bunu iki yönde ee, ...cevaplamak gerekiyor. Çünkü insanlar iki hal üzere... buluyorlar Bunların bir kısmı... ...kendilerini bilmeyenler... ...bir kısmı da kendilerini bilenler... ...diye ayırabiliriz ve bu şekilde ancak bunu anlatabiliriz. Yoksa ikisini aynı yerde... ...aynı şeyler altında anlatmaya kalkarsak... ...ve anlamaya kalkarsak bu mümkün olmaz. Çünkü ikisi birbirinin dışında olan yaşantı ve hadisedir. Genelde bu iki kategoride bir olarak geliyor. Yani 120. günde beyin faaliyete başlıyor. Her türlü insanda böyle. Beyin faaliyete başlıyor. Ve o beyin yaydığı manyetik alan içerisinde vücut meydana geliyor. Ve o vücudun en hücra uç noktalarına kadar... Manyetik alan neşre devam ediyor, devamlı. Hani inley indi derler. İşte o inme inmesi, o vücuttaki manyetik alanın oraya uzayamaması, gidememesidir. Size... Hatiçe beyinde oluyor, oraya gidemiyor. Yani enerji oraya gidemiyor, orası atıl kalıyor, kullanılamıyor. Şimdi, kişi buluğa erdi. ...belirli yaşlara geldi... ...fiziksel kemalata erdi... ...bulu hükmü üstünde geçerli oldu... ...ve mükellef oldu. Kendine bir teklif yapıldı. Şunları yapacaksın... ...şunları yapmayacaksın... ...hayatını şu şekilde sürdüreceksin... ...böyle yaşayacaksın, böyle çalışacaksın... ...diye eline bir liste verildi. Eğer bu listeye uyarsan... ...senin önünde rahat, huzurlu bir hayat olacak... Eğer bu listeye uymazsan senin önünde sonsuz azap içerisinde, huzursuz bir hayatın olacak diye bunu buna elle verdiler ve bu şekilde bıraktılar. Şimdi o kişi çevresinden aldığı şartlanmalarla, kendi içinden gelen yaşantısıyla, duygusallık hükmüyle kendine bir yol çizdi. Diyelim ki sevgiyi kendine yol olarak seçti. Ve o yol üzerinde yürümeye başladı. Neticede çalışmaları sonunda kendinin ne olduğunu tanıdı, bildi. Hayatını böylece sürdürdü. Diğeri ise bunlarla hiç ilgilenmedi. Kendini tanıma yolunda faaliyetleri olmadı. Gafilhane bir hayat yaşadı. Bu isterse zahirdeki emirleri yerine getirsin. Namazını kılsın, ibadetini yapsın o ayrı mesele. Hiç bünyeye bunları aktaramadıysa, sadece surette kaldıysa o hayatını böylece sürdürdüyse gaflet içerisinde sürdürdüyse bunların tabi dereceleri var bahatlarda hiç ibadetle ilgisizdir onlar daha alt tarafta daha düşüktür onlar yine bazı şeylerden kurtarabilirler kendilerini ama yine onlar da aynı kategori içerisine girer yani birincilerin değil ikincilerin arasına girer şimdi gelelim birinci tayfaya ne oluyor eğer birinci tayfa kendini burada bilmişse, bulmuşsa, kendi aslının ne olduğunu idrak etmişse, artık onun için ölüm diye bir olay yok. Ölmeden evvel ölümü sürgün onu tahakkuk eder, onda ölüm diye bir olay meydana gelmez. O olay burada olmuştur. Biz o olayı zannederiz ki bir anda olacak iştir. Hayır. insan bazen 40 senede ölür bazen sene senede ölebilir ancak bazen 5 senede ölür, bazen üç ayda ölür o başka dava ama ölüm bizim bildiğimiz anladığımız anide olan bir şey değil gerçek ölüm ölümleri de birbirinden ayırmak lazım şimdi burada ölüm iki türlü birisi izdirari yani zaruri olan ölüm birisi de ihtiyari olan ölüm isteyerek yani kendi arzunla isteğinle olan ölüm ama kendi arzunla, isteğinle olan ölüm, çek tabancayı, vur şekliyle olan ölüm değil. Sen hayatta olacaksın, dünyada yaşayacaksın, bu bir cesedinle birlikte olacaksın. Fakat kendi varlığından vazgeçeceksin, arzularının tamamından vazgeçeceksin. Kendine ait var olan şeylerin hepsinin seninle ilgisi olmadığını idrak edeceksin. Kendini müstakil, böyle boşta bir varlık olarak bulacaksın. Kayıtsız, şartsız bir varlık olarak bulacaksın. İşte bu kişinin ölmesi demektir. Küllü nefsin zayikatül mevd, her nefis ölümü tadacaktır demesi tadacaktır diyor. Her nefis ölecektir demiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, tatmak demek. Tatmak yaşamanın ta kendisi. Her nefis ölümü yaşayacaktır. İdra. O ayette ifade. Her nefis ölümü yaşayacaktır. Demek ki ölüm yok olma değil yaşanma hadisesi. Yaşanma da bir anda olan hadisedir. Hayır Sıfır göre ölüm Evet tabii. Kendi nefsini nefsine arif olduğu kişi kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu idrak etti. Dolayısıyla demin de bahsedildiği gibi o izafi varlığı ortadan çıktı cüz'iyet hükmü ortadan kaldı külle birleşti. Daha dünyadayken idrak boyutunda, akıl boyutunda, yaşam boyutunda külle birleşti. İşte bunu ahirette olacak olan bir hal. Ruhlar birleştiği vakit diye ayette belirtiliyor genel ruh, yani ruh külli ile kişiye izafet izafe edilen ruh cüz'inin aynı şey olduğu idrak ile birleşmesi. İşte bu hadise burada tahakkuk ettiği zaman artık o varlık için ne ahiret var, ne mizam var, ne ııı e, sırat köprüsü var, ne, ne bir şey, ne bir şey. Onun ahirette artık onun için hiçbir şey yok. Burada bunların hepsi geçilmiş oluyor. Iıı ee, şey de, <gülüyor> Cehennem de burada yaşanmış oluyor. Ne surette? İşte nefsini terbiye etme süresince başından geçen hadiseler ona cehennem karşını oluyor. Tat muhakkak işte o budur. İşte bu işleri burada yaptıktan, ettikten, bitirdikten sonra kişi bakıyor ki yani o sanalarda kendinin bir gerçek bedensel varlığı var, fiziksel varlığı var. Ha ilk anda bu ben değilmişim diyor benim gerçek varlığım bu gireysel varlık, bedensel varlık değilmiş diyor. Evvela bunu idrak ediyor. Sonra bakıyor ki bu bedeni faaliyete getiren bir de ruhsal varlık var. Yani manyetik bedeni var. Düşünce boyutunda ve bu bedeni hayata bağlayan, hayatiyetini devam ettiren ikinci bir bedeni var. Her ne kadar bu ışınsal yani ışıksal bir bedense de yine madde sayılır. Elektrik gördüğümüz Buna biz madde değildir deriz ama aslında bu da maddedir. Maddedir görülüyor, var yani yanılıyor, bir şeyler var, bir hareket var. Dolayısıyla ne kadar latif olursa olsun madde hükmündedir. İşte bizim ruhumuzda buna ne diyorlar? İzafi benlik diyorlar. Bir tanesi... yoğunlaşması yani. İşte enerji. Eğer enerjinin yoğunlaşması bedeni meydana getiriyor, diğeri de enerji oluyor evvela kişi idrak ediyor ki <gülüyor> birinci statüde olanlar için beden olmadığının gerçek olarak inancında bulunuyor. Kendini ruh olarak kabul ediyor ikinci aşamada. Bakıyor ki kendi ruh olarak da izafi, o da bir benlik. Kendi aslının bunun da ötesinde gerçek bir varlık olduğunu idrak ediyor. İşte bunların ruh dedikleri, ahiretteki yaşamlarından mahal olacak varlıkları doğrudan doğruya cennete gidiyor. Şimdi ölüm anında kişi bildiği bu onun gerçek bedeni değildir. Öldüğü zaman, öldüğü anda bu gidiyor, bundan hiç ilgisi kalmıyor zaten. Ve bunu unutuyor. Zaten buna bağlı değildi, Bunu unutuyor. Onların artık faaliyet sahası ruhani yapıları, yani manyetik alandaki olan yapıları, izafi varlıkları, ee, buradan ayrıldıktan sonraki faaliyetini sürdürüyor ve hür serbest olarak müstakil olarak hür olarak sürdürüyor. Neden? Çünkü genel alemdeki kendini bulmuş, yerini bilmiş ve artık ona mani olacak bir varlık yok. Özdeşleşmiş çünkü dışarıdaki genel alemin bir parçası olarak her ne kadar meydanda görülüyor ise de parçası değil, onun tamamıdır. Yani tamamında olan bütün güçler onda mevcuttur. Teklif, olur. teklif daha burada kalkıyor zaten. Kendi bittiği <gülüyor> anda de kalkıyor. Işte bu gibi ruhların, bu gibi bireysel varlıkların ahirete gitmesi veya dünyada kalması diye bir sorun yok. Yani o hiçbir bu kadar olmaz işte Ariften bahsediyor diye birbirli birleşti zaten birbirli kitabının yazılması da bu Arif hakkında Bunu mu Allah'ın hakkında İşte o o tip ruhlar o durumda olan ruhlar hürrietine kavuşmuş oluyor ahirette e, belirli bir süre kıyametin kopmasını bekliyor. Kabirde belirtiyorlar. Kabir onlara cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Ve o fiziksel varlığıyla değil de manyetik alanı, manyetik varlığıyla, ruhani yapısı diye belirtilen yapıyla oradaki hayatını sürdürüyor. Şimdi şöyle gözümüzü kapayalım. Bedeni çıkaralım ortadan. Bizde nasıl bir varlık şuuru var? Değil mi? bir var, bir varlığımız var. Gerçekten bir yaşantımız var. Bedeni çıkaralım. Uykuya yatıyoruz. Nasıl? Rüyada nasıl bir hareketleri yapıyoruz? Işte burada bunları bilir, bulur, ayırabilirse kişi ahirete geçtiği zaman onun için ahiret diye, dünya diye tefrik yok arada. Ahiret bir varlığın diğer bir varlığa göre olan görecelik durumuna göre olan bir hadise. ruhani alemde yaşayan varlıklar için burası ahiret. Bizim için onların yeri ahiret. <gülüyor> i̇şte kişi kendini tanıdıktan sonra ahiret, dünya diye bir mesele yok onun için. Burada dünyada yaşıyorken de ahireti yaşıyor. Ahirette yaşıyorken de dünyayı yaşıyor. Dilediği gibi yaşıyor. Şimdi bu Birinci bölükte olan kimselerin hali böyle. Onlar için Onlar mahzun olmazlar. Onlar için korku ve mahzunluk yoktur. <gülüyor> neden yoktur? Varlıkları kalmamıştır ki neden korksunlar? Hayalleri yoktur ki hayali bir varlıktan korksunlar. Vehimleri yoktur ki tahayyül ettikleri bir varlıktan veya istikbalden korksunlar. Ela inne evliyaullah İyi biliniz ki bak, Ela uyanık olunuz ki Dikkat ediniz ki İnne evliyaullah Muhakkak ki Allah'ın velileri La afun, Onlar için korku yoktur Velahum, Onlar aynı zamanda yahzenun Mahzun da olmazlar Çünkü onların ne korkutacak Bir varlık vardır ikinci bir varlık vardır Ne de huzursuz edecek Mahzun edecek bir varlık vardır kendinden başka bir varlık olmadığında bir yerde kim neden ben için kimden korksun siz şu odada oturuyorsunuz bu odanın içerisinde başka bir varlık yoksa niye korksun değil mi neden korkar insan ya bir suç işlemiştir veya kendindeki gücü bilememiştir tanıyamam, tanıyamamıştır suçluluk <gülüyor> suçluluk hissi vardır korkar bunları bütün atlamışsa niye korksun cehennemden niye korksun ahiretten niye korksun işte veli denilen mahal, velinin bir ifadesi, yani gerçek velilik ifadesi, o mahalde hakkın varlığının zuhur etmesidir. Hakkın varlığının zuhur ettiği mahal, Cenab-ı Hakk'ın veli ismiyle belirtilir. 99 esmadan, yani sonsuz isimler içerisinde cenab Hakk'ın veli ismi var ya, işte veli isminin o mahallede zuhur etmesidir. Veli isminin de insan olmuştur. İşte bu hale gelen kimse için dünyada ahirettir. Ayrı ayrı mahaller diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü bütün mahallerde mevcut zaten. Bütün mahallerde mevcut olan tek vardır. İşte el es sü rabbüküm Bu halden daha evvel olan haldir o ben size Rabbiniz değil miyim demesi, yani kendi kendini tanıdıktan sonra niye korksun? Şimdi diyelim ki bir çiftlik var, çok büyük bir çiftlik var. Çiftliğin sahibi, oğlu küçük doğduğu zaman işçilerin birinin yanına vermiş. Sakın diyor bunun babasının kim olduğunu buna söylemeyin. Sizin yanınızda büyüsün, aynen sizin gibi yaşasın, hayatın kaç kaçmayacak olduğunu anlasın diyor. Şimdi bu terbiye oluyor orada, yuvarlanıyor, toz toprak içerisinde, yamalı pantolon giyiyor, aç kalıyor, açık kalıyor, yağmurda kalıyor, karda kalıyor. Babası bakıyor onu, kontrol ediyor ama hiç taviz vermiyor, söylemiyor. Fakat çocuk bakıyor ki diğer çocukların dışında kendinde bir asalet var, bir başkalık var. Bu sefer araştırmaya başlıyor. Gidiyor bakıyor ki neticede zorluyor, söyletiyor yanındaki kaldığı kişilere söyletiyor. Ben kimin, ben neyim, ben neyim, benim aslında nedir diye zorlayarak, düşünerek neticede söyletiyor. O da diyor ki senin baban çiftliğin Hı sahibidir. Sainsi, sultan, sainsi, Babası da o arada yaşlanmış, ölmüş gitmiş. Evet. Şimdi o olmuş e, çiftliğin reisi. İşçisinden şundan bundan korkar mı? Niye korksun? Malında dilediği gibi tasarrufta bulunamaz mı? İşte bizim halimiz böyle. Gerçi madde yönlü bir misal veriyoruz, maddeye düşürüyoruz işi ama başkası da de yani. Ne diyordu ee, ehlullah'tan bir tanesi? Sen peygamber oğlusun. Peygamber oğluna peygamberlik yakışır.